Ben bir güze gördüm kardeşim bana gönlüm seyordu Ben bir güze gördüm kardeşim bana gönlüm seyordu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin وَالْاَقِبَةُ <عَبَعْض> Değerli kardeşlerim Allah nasip ederse bundan sonra kolay fıkıh dediğimiz fıkıh dersleri adı altında Allah'ın izniyle bir program yapacağız. Ve bu programdaki amacımız ise yeni kardeşlerimizin bir takım temel fukhi konularda bilgi sahibi olmasını sağlamak. Yapacağımız ders Allah'ın izniyle değerli kardeşlerim, hem akıcı olacak, hem kısa muhtasar olacak ve anlaşılır bir dille sizlere anlatmaya çalışacağım. Rabbim beni bu amelimde başarılı kılsın değerli kardeşlerim. Fıkıh konusu önemli Temel konulardan bir konu kardeşlerim anlatacağımız inşallah bu kısa kısa sohbetler sizlere fıkhi alanda rehberlik edecek, sizlere yol gösterecektir. Allah'ın izniyle bu derslerimize düzenli bir şekilde katılım sağlar ve dinlerseniz umut ediyorum ki uzun vadede sizlere birçok şeyleri öğretir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar, madem kolay fıkıh dersleri dedik veya kolay fıkıh sohbetleri dediğimiz bu sohbete geçmeden önce fıkhın ne olduğu üzerinde durmak gerekiyor. Fıkıh nedir? Neden şu an biz fıkıh dersi üzerinde duruyoruz? Değerli kardeşlerim, fıkıh lügatta yani sözlükte anlamak, fehmetmek anlamına geliyor. Yani ince anlamak, ince kavramak, ince idrak etmektir. Ve ıslahı anlamda, dini anlamda dediğimiz yani terimsel anlamda ise fıkı değerli kardeşlerim mükellef olan müminin, sorumlu müminin ameli işleridir. Günlük olsun veya bir yıl içerisinde yapması gereken amellerdir yani itikadi olmayan ameli olan işlere biz diyoruz ki değerli kardeşlerim fıkıh diyoruz mesela namaz fıkı oruç fıkı diyelim ki biz namaz fıkı dediğimiz zaman namazı ilgilendiren namazla alakalı olan bilmemiz gereken bütün meseleleri işlediğimiz ilme namaz fıkı diyoruz diyelim ki oruç fıkı dedik bundan maksat ise Oruçla alakalı bilinmesi gereken bütün detaylar tafsili olarak değerli kardeşlerim bilmektir. Yani diyelim ki orucu bozan haller, bozmayan haller bu ve buna benzer bütün konuları değerli kardeşlerim işlediğimiz bu dersimize fıkıh diyoruz. Alimler değerli kardeşlerim fıkıh büyük iki kısma ayırmıştır. Birinci kısım ibadet fıkıh dediğimiz fıkhul ibadah, ikinci kısım ise muamelat dediğimiz fıkhul muamelat değerli kardeşlerim. Yine alimler ibadet kısmını da kendi içinde temel beş kısma bölmüştür. Birincisi taharet, ikincisi salat dediğimiz namaz, üçüncüsü siyam dediğimiz oruç, dördüncüsü zekat, beşincisi ise haçtır. Yani bu beş temel esas ibadet fıkhı çatısı altında toplanmış ve bu konuların üzerinde değerli kardeşlerim fakihler çalışmalar yapmışlardır. Diyelim ki taharet bölümü kendi başına temel konulara değinir. Namaz da öyle, oruç da öyle, zekat da öyle, haç da öyle. Bütün bu ibadetlerin kendine has değerli kardeşlerim yapılması gereken haller ve durumlar vardır. İşte bu ibadet fıkhına değerli kardeşlerim Allah'ın izniyle bu derslerimizde değineceğiz. Yanı sıra muamelat fıkkı dediğimiz alışveriş hukukuyla alakalı bilinmesi gereken fıkhi konularda ayrı bir bölümde işlenmiştir. Ancak Allah'ın izniyle biz öncelikle fıkhul ibadet dediğimiz ibadet fıkından başlayacağız değerli kardeşlerim. Peki, şimdi madem fıkı tanımladık ve fıkında büyük iki kısmına değindik, ibadet fıkhı dedik ve muamelat fıkhı dedik. Peki, muamelat fıkhını bir kenara bırakalım. İbadet fıkhından, temelden başlayalım değerli kardeşlerim. İbadet fıkhının temel birinci bölümü taharet bölümünden başlanır. Bütün fakihler eserlerine taharet bölümünden başlar. Çünkü değerli kardeşlerim taharet olmazsa olmazlardandır. Bir Müslümanın ibadetinin makbul olabilmesi için taharetlenmesi şarttır. Nasıl ki taharet olmadan, abdest olmadan, namaz olmuyorsa taharetlenme fıkı da bu derece önemlidir. Bu yüzden bütün fakihler taharet fıkhından başlar ve değerli kardeşlerim bize fıkı öğretirler. Çünkü demin de söylediğimiz gibi namazın temel şartlarından biri taharettir. Taharet olmadan değerli kardeşlerim namazımızın makbul olması, ibadetin kabul olması mümkün değildir. Peki taharet nedir? Kısa ve öz bunlara değineceğiz ve sohbetimizi bitireceğiz. Taharet değerli kardeşlerim hiye raf'ul hadesi zevalul khabath. Yani Abdestsizlik durumunu gidermek ve ayrıca necasetten arınmaktır. Kısa ve öz tanımıyla taharet budur. Yani abdestsizlik durumunu gidermek ve necasetten arınmaktır. Nedir abdestsizlik durumu? Kişinin değerli kardeşlerim idrarıyla yenilenmesiyle kendisinden sadır olan hükmü kirliliktir. Yani kişinin abdestsiz olma haline biz değerli kardeşlerim ne diyoruz? Değerli dostlarım hades hali diyoruz. Ve hades iki kısımdır. Hadesul askar ve hadesul ekber. Hadesul askar dediğimiz abdest almayı gerekli kılan haldir. Hadesul ekber ise değerli kardeşlerim guslu gerekli kılan haldir. Bir Müslüman abdesti yoksa ...namaz kılamaz. Bir Müslüman cunup ise... ...gusletmeden... ...değerli kardeşlerim temizlenemez... ...ve ibadetine başlayamaz... ...namazını kılamaz. O halde hadesul askar dediğimiz... ...küçük abdestsizlik hali diyelim... ...yani değerli kardeşlerim... ...ve bunun hali... ...yani kişinin abdestsiz halidir... ...ve bu abdest almayı gerekli kılar. Diyelim ki kişide bir abdestsizlik hali varsa bir yenilenme hadisesi olmuşsa, bir idrara çıkma durumu olmuşsa, büyük bir tuvalet, tuvalete çıkma durumu olmuşsa, bu durumda kişinin, bu Müslümanın mutlaka ne yapması gerekir? Abdest alması ve namaza, ibadete durması gerekir. Hadesül Ekber dediğimiz ise, kişinin cima sonrası, değerli kardeşlerim yaşamış olduğu cunup halidir. İnsan, yani Müslümanın bu halden arınması, temizlenmesi vaciptir. Bundan arındığımız takdirde namazımız makbul olur, ibadetimiz kabul olur, Değerli kardeşlerim. O halde bu iki tane hadesten arınmadan, temizlenmeden yani taharetlenmeden namazımız olmayacağından dolayı tahareti de bu şekilde tanımlamış olduk. Yani taharet o halde kardeşlerim abdestsizlik durumunu gidermektir ve bir de necasetten arınmaktır. Necasetten arınmaya değinmedik hemen şimdi ona değineceğiz. Biraz önce yine şuna değindik hades dedik iki kısımdır dedik. Hadesun Asfar ve Hadesun Ekber yani küçük abdestsizlik hali ve büyük abdestsizlik hali dedik. Ve küçük abdestsizlik halinin üzerinde durduk ve büyük abdestsizlik halinin üzerinde de durduk değerli kardeşlerim. Son noktada ise değerli dostlarım, değerli kardeşlerim necasetten arınma dedik. Bir Müslümanın necasetten arınması gerekir. Diyelim bedeninde veya namaz kıldığı bir mekanda bir necaset varsa, bir idrar varsa, bir dışkı varsa... Bundan dolayı arınması, temizlenmesi ve bu şekilde ibadet etmesi gerekir. Bedende bulunan, vücutta bulunan, azada bulunan bir necasetten dolayı değerli kardeşlerim namaz kılamayız. O halde değerli kardeşlerim bu dersimizde fıkha değindik ve tanımını yaptık. Taharete değindik ve tanımını yaptık. Taharetin hadesten taharet ve aynı şekilde ve hades-ül ekber ve hades-ül asgar olduğu üzerinde durduk ve ikisinin tanımını yaptık. Aynı şekilde değerli yani kardeşlerim necasetten aranmanın gerektiği üzerinde durduk. Böylece temel fıkhi konumuzu bu şekilde bitirmiş olduk. Rabbim sizi ve beni inşallah muvaffak kısın. Önümüzdeki dersimizde buluşmak ümidiyle e şey ente, gördüm kardeşim. Ben bir güze gördüm kardeşim. Bana gülümseyiyordu. Sözleşti ki biz onla kardeşim.